İstiğfar Duası. Birçok ayeti kereime de beni çok zikredin ve İzağa'e suresinde bana istiğfar edin. Dualarınızı kabul eder, günahlarınızı affederim. Buyuruldu. Görülüyor ki Allahü Teala çok istiğfar edilmesine emrediyor. Bunun için Muhammed Masum Hazretleri, ikinci cilt, sekseninci mektubunda, bu emre uyarak, her namazdan sonra, üç kere, istiğfar duası okuyorum. Ve, altmış yedi kere, Estağfirullah diyorum. İstiğfar duası, Estağfirullahel-Azîm, ellezî, lâ ilâhe illâ, Kevl <hüvel> hayyel kayyume ve tu bileh'dir. Siz de bunu çok okuyunuz. Her birini söylerken manasını beni affet Allah'ım olarak düşünmelidir. Okuyanı ve yanındakileri dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Çok kimse okuduğu faidesi hep görüldü buyurdu. Yatarken ya Allah, Ya Allah ve üç defa Estağfirullah, min kulli makeri Allah demeli ve uyuyuncaya kadar tekrar etmelidir. Şeyhülislam Ahmet Namık'i Camii, Hicri 536, Miladi 1142'de vefat etti. Miftahün Necat Kitabında buyuruyor ki, Bir kimse, tevbe ve istiğfar eder ve şartlarını yaparsa, her geçtiği sokak ve her oturduğu yer, iftihar eder. Ay, güneş, yıldızlar, onun için dua eder. Kabri, cennet bahçesi olur. Böyle tevbe nasip olmayan kimse, böyle tevbe yapanlarla beraber olmalıdır. Hadisi i şerifte, ibadetlerin en kıymetlisi, Evliyayı sevmektir, buyuruldu. Ve, Tövbe ve istiğfar edenin, Bütün günahları affolur, buyuruldu. Tövbe, kalb olur. İstiğfar, söylemekle olur. Tevhid Duası Ya Allah! Ya Allah! La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Afibu, Ya Kerim, Favu anni, Verhamni, Ya erhamer Er Rahimin, Tevfeni ve Elhkni Bissalihin. Allahum maufirli ve li aabai ve ümmahati, veli aabai, ve ümmahati zevceti, veli eşdadi, ve ceddati, veli ebnai, ve benati, veli ihveti, ve ahvati, veli amami, ve ammati, veli ahvali, ve halati, veli ustazi Abdülhakim Arvasi. Velika fetil müminine vel müminat rahmetullah teala aleyhim ecmaîn